tefsir dersimize inşallah Maide suresinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. 54. ayetten tekrar dersimize geleceğiz inşallah. Maide suresinin 54. ayetinde Rabbimiz Allah Celle Calehuhu şöyle buyuruyor. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellezine amenü Ey iman edenler yani hitap biz müminlere, Müslümanlara. Bakalım Rabbimiz Allah bize hitap ederek, bizi anarak ne buyuracak? Hitap bize olduğu zaman çok pür dikkat dinlememiz gerekir. Hele hele konuşan Allah olduğu zaman. Ey iman edenler! Men yertedde minkum an dinihi Sizden her kim dininden dönerse, irtidat ederse, Müslümanlığı bırakıp, Müslüman olduktan sonra, Yahudi, Hıristiyan, Ateist, Komünist, Kemalist, her ne olursa, yani dinden dönerse, o zaman o şunu iyi bilsin ki, فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ Allah, Allah, onların yerine, Öyle bir toplum getirir ki, yühipbhum Allah onları sever ve yühipbune onlar da Allah'ı severler. Edirletine aler müminiyin müminlere karşı alçak gönüllü, yumuşak. E izzetine aler kafiriyin kafirlere karşı izzetli, onurlu ve dimdik ayakta duran insanlar. يُجَاهِدُونَ fi سَب۪يلِ اللّٰهِ Bunlar Allah yolunda cihat de ederler. وَلَا <gülüyor> يَخَافُونَ Ve hiçbir kınayanın kınamasından da korkmazlar. Zalik فَضْلُ اللّٰهِ men مَنْ İşte bu Allah'ın dile verdiği bir lütuftur. وَاللّٰهُ وَاسِعٌ alim, Çünkü Allah lütfu ve ilmi sonsuz olandır. Geniş olandır. Aminna. Önemli bir ayet-i kerime muhterem kardeşler Önemli ilkeler içeren Önemli bir hüküm içeren bir ayet-i kerime Bir defa Kur'an-ı Kerim'in icazına Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Mucizesine işaret eden bir ayet-i kerime Çünkü bu ayet-i kerime indiğinde Dinden dönme diye bir şey yoktu daha Dinden dönen bir toplum da yoktu Dinden dönmüş bir kimse de yoktu Fakat Allah Allah Gaybi bir haberi yani sonradan meydana gelecek bir haberi Kur'an'da gelen bu ayetle Maide suresinin 54'ü ile bildiriyordu. Ve Peygamber Aleyhisselam da Allah'ın peygamberi olduğunu gaybda ileride olacak bir haberi bildirmekle aktarıyordu. İşte bu Kur'an'ın mucizelerindendir. İşte bu peygamberin mucizelerinden bir tanesidir. Çünkü biz biliyoruz ki daha olmeden önce mürtetler grupları çıkmaya başladı. En az üç tane onun vefatından önce piyasada görünmeye başladı. Onun vefatından sonra niceleri. O vefat etmeden önce en meşhurları Beni Mütliç, yani Yemen'de reisleri Zuhmur isimli birisi peygamberlik iddiasında bulundu. Ben de peygamberim dedi. Yemen bölgesinde daha peygamberimiz hayattayken, vefatından biraz önce. Hatta orada bazı Müslümanlar tarafından fethedilmiş bölgelerden bazılarını tekrar istila edip Peygamberin oraya gönderdiği bazı İslam memurlarını tekrar geri gönderdi Medine'ye. Böyle bazı hakaretlerde de bulundu. Fakat uzun sürmedi. Bir İslam mücahidi tarafından yakın bir zamanda halledildi. Feyruz-i Deylemi tarafından öldürüldü. Hem de yatağında. Peygamberimizin vefatından çok kısa zaman önce kendi kendine halloldu mesela. Bu birincisi. İkinci irtidat eden, dinden çıkan, Müslüman olduktan sonra tekrar küfre dönen grup, meşhur Beni Hanife'nin kabilesi ve liderleri Müseylemetül Kezzab. Bunu sık sık derslerimizde anlatmışızdır. Ebu Hanife'nin lideri, şey, Beni Hanife'nin lideri, yani bu toplumun ismi. Müseylemetül Kezzab veya Müseylimetül Kezzab. Yani yalancı peygamberi. Aslında Müseylime demek Arapçada ismi tazhir yani Müslümancık anlamına gelir. Müseylimeh. Peygamberimiz ona öyle demişti. Çünkü bir mektup yazmıştı Peygamberimiz Aleyhisselam. Bu Allah'ın peygamberinden Allah'ın peygamberine şey Muhammed'e bir mektup demişti. Bu bölge benim, o bölge senin diye böyle bir mektup yazmıştı ona. Peygamber Aleyhisselam da ona bir mektup geri yazmıştı çok kısa venet. Ve demişti ki Muhammed'in Resulullah Allah'ın peygamberi Muhammed'den ila Müseylimetil Kezzab. Yalancı Müslümanca düzeltti yani. Sen Allah'ın peygamberi değilsin dedi. Ve yeryüzünün takva sahiplerine ait olacağını ona bildirmişti. Bu peygamberimizin ve selam hayatındayken halledilmedi. Fakat vefatından kısa zaman sonra daha Hazreti Ebu Bekir döneminde, o halifeyken yani ilk halife döneminde yapılan bir savaş sonrasında hem de kim tarafından öldürüldü biliyor musunuz? Vahşi tarafından. Vahşi diyordu ki Müslüman değilken insanların en hayırlısını öldürdüm. Hamza'yı, Hazreti Hamza'yı şehit etmişti. Fakat Müslüman olduktan sonra da elhamdülillah kafirlerin en şerlerisini öldürdüm diyordu. Yani kendince Allah katında bir dengeleme arıyordu. Allah inşallah onu affetmiştir. Affetti çünkü Müslüman olmuştu hem de tertemiz. Üçüncü kabilede Tulayha bin Hüveylit, kavmi Beni eset. Bu da peygamberlik iddiasında bulunmuştu. Bakın peygamberimizin döneminde 3-5 tane vardı bunlar 3 meşhurları. Ve kavmiyle birlikte irtidat ettiler. Bunların da işi fazla sürmedi. Hazreti Öbekiz döneminde Halid bin Velidi Allah'ın kılıcını üzerine gönderince soluğu Şam'da aldı. Fakat ilginçtir. Bakın bunda bir fark var. Bu kafir olarak ölmedi. Şam tarafına gitti. Tekrar demek ki düşündü, Allah hidayeti nasip etti, tertemiz bir Müslüman oldu tekrar. Tövbe etti. Hatta Hazreti Ömer döneminde çok büyük fetihlere tekrar imza attı beraber. Tertemiz bir Müslüman oldu. Bu da böyle muhterem kardeşler. Tabi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vefatından sonra daha nice gruplar, zekatı reddedenler çok çıktı. Namaz tamam, namazda sorunumuz yok diyorlardı. Çünkü daha yeni yeni Müslüman olmuşlardı, daha iman kalplerine oturmamıştı. Namaz olur filan diyorlardı. Fakat zekat, malımızı biz gasp ettirmeyiz diyorlardı haşa. Hazreti Eubakir kim böyle derse onların küfrüne şehadet getirerek orduyu üzerlerine gönderdi. Ve birçoğunda Halit bin Verit zaferle bu problemleri ortadan kaldırdılar. Fakat ayetin hükmü ve manası umumidir. Bugün de geçerli. Kıyamete kadar geçerli bir ayet-i kerime. Bize özetle ne diyor muhtemelen kardeşler? Biz orasını anlamaya çalışalım. Allah'ın bize ihtiyacı yok. Burası önemli bizim için. Ey iman edenler diye başlayan ayet-i kerime bize verdiği mesaj çok önemli. Bakın ey iman edenler sizden kim dininden dönerse diyor Allah iman edenlere. Yani Allah'ın size ihtiyacı yok. Sizin Allah'a ihtiyacınız var. Sakın ha zannetmeyin ki Allah'ın dininin haşa bize ihtiyacı var. Haşa ve kella öyle değil. Vallahi öyle değil, billahi öyle değil. Biz bilakis bu dinle Allah'a kullukla şeref kazanabiliriz sadece. Bizim bu dine kazandıracağımız hiçbir şey yok. Bizim Allah'a kazandıracağımız hiçbir şey yok. Çünkü o zaten en yücelerin yücesidir. Bu din zaten şereflidir. Ama bizim ona ihtiyacımız var. Onun için Allah diyor ki bunu iyi bilin. Ve eğer kayarsanız, eğer dönerseniz vallahi şunu bilin ki Allah sizi siler ve yerinizi öyle bir toplum getirir ki onlar Allah'ı severler. Allah da onları sever. Vasıfları çok önemliydi değil mi? Müminlere kalça alçak gönüllü, kafirlere karşı izzetli tipler. Allah yolunda cihad ederler. Demek ki bu vasıfları unutan tipleri Allah da unutuyor ve onları siliyor belirli bir zaman sonra. Çünkü bunların dine kazandıracağı bir şey yok artık. Zillet içinde yaşayan. Bugünkü manzaralarım, hepinizden hep haberdarsınız. Aslında buraya oturup böyle çok rahat ders anlatacak bir ruhi ve psikolojik bir durumda da değilim aslında ama. Bunu bırakmak da bize bir şey kazandırmayacağı için dersimizi ve görevimizi yapıyoruz. Yoksa şu anda oturup böyle rahat sıcak ortamda ders anlatacak bir durumumuz yok. Elimizi uzatsak gazze burada. Çok yakın bir yerde. Çok şehit verdik. Daha hala şehit veriyoruz. Belki şu anda hala şehit veriyoruz. Onun için biz bu vasıflara sahip olmazsak biz müminlere karşı şefkatli, alçak gönüllü Orada ölmüş insanlar sanki bugün burada bizim ailemizden ölmüş birileri gibi hissetmiyorsak vallahi imanımızdan şüphe etmemiz lazım. İmanımızdan şüphe etmemiz lazım. Bugün hangi birimiz çok rahat olabilirdik ailemizden birisi ölseydi? Belki bu derse gelmezdik. Herkes evinde hüngür hüngür ağlıyordu. Moraller bozuktu. Matemler yakılıyordu belki. Orada 700 tane öldü bugüne kadar. Belki 800 tane. Kimse farkında değil. Onun için Allah diyor ki silerim sizi. Allah yolunda cihadı unutursanız ben de sizi silerim yerinize cihad yapan bir toplum getiririm kafirlere karşı izzetli onlarla işbirliği yapmayan müminleri onlara satmayan ve en önemlisi bakın ve la yekâfûne levmü telâ ifade hiçbir kınayanın kınamasından korkmayan bir müminin özelliği demek ki bu hiçbir kınayanın kınamasından korkmamak acaba Allah ne der diyerek iş yapan bir insan demektir İnsanlar ne der diye değil acaba Allah bana ne der bunu yaparsam? ama bugünkü Müslümanlar acaba bana Hristiyanlar ne der acaba bana polis ne der acaba bana Yahudiler ne der acaba bana şu ne der bu ne der ama Allah ne der en son sırada geliyor maalesef Allah'ın ayeti ve bu ayetin hükmü umumidir muhterem kardeşler aklımıza başımızı almamız lazım eğer böyle yapmazsak biz görevimizi yerinize getirmemiş oluruz ve Allah'ın bize ihtiyacı olmadığı için görevini yerine getiren bir toplum getirir yerimize. Kaybeden biz oluruz. Allah'ın dini hiçbir zaman kaybetmez. Allah zaten en büyüktür. Çünkü o bakın ayetin sonunda zaten ilginç sıfatlar geliyor. Allah'ın bu iki sıfatla ayet-i kerimenin bitmesi çok önemlidir. Vasi' demek sınırsız demektir. Lütfu ve ihsanı sonsuz demektir. Yani onu hiçbir şey bağlayamaz her şeyin bitti her şeyin bittiğini düşündüğünüz anda en ümitsiz olduğunuz bir anda o bambaşka bir şeyle yaratır ve bir imkan meydana getirir tekrar Allah'ın vasi olması budur siz her şeyin bittiğini zannedersiniz fakat o sınırsız olduğu için onun lütfu geniş olduğu için o öyle bir aklımıza gelmeyen bir yerden öyle bir imkan öyle bir toplum öyle bir kişi yaratır ki onlar işini yapar ve her şey bambaşka olur birden niye mi? Çünkü o alimdir. O ne yapacağını çok iyi bilir Aminna. En iyi bilir. Nasıl mı yaratır? Nereden mi yaratır? Kimi mi yaratır? Onu biz bilemeyiz. Onu alim olan Allah bilir. 55 Şunu unutmayın ki hiç şüphesiz sizin dostunuz yani siz derken kum siz ey müminler sizin dostunuz Allah'tır. Veli geçen hafta söylemiştik sırdaş, yoldaş yönetici ve buna benzer tüm anlamları, müttefik, koruyucu, otorite sizin bu anlamdaki veliniz Allah'tır. Ve Resuluhu ve onun Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Ve iman edenlerdir. Var mı başka bir şey muhterem kardeşler? Bakın Allah diyor ki sizin veliniz Allah'tır, onun peygamberi ve müminlerdir ki اَلَّذ۪ينَ يُق۪يمُونَ الصَّلٰهِ Onlar namazı ikame ederler. ve وَيُؤْتُونَ الزَّكَاهِ Zekatı verip arınırlar. وَهُمْ رَكُعُونَ Ve onlar rükû ederler. Yani Allah'ın emirlerine karşı boyun eğerler anlamında burada ruku Bu anlama gelir. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Ve şunu da unutmayın ki kim Allah'ı dost edinirse ve peygamberine dost edinirse والذين Ve müminleri kim dost denirse veli edinirse müttefik edinirse sırdaş edinirse yoldaş edinirse fe inna hizballahumul galibun İşte o zaman şunu iyi bilin ki hizbullah olandır başarılı olacak olanlar. Hizbullah demek muhterem kardeşler burada Allah'ın tarafını tutanlar demektir. Belki kafamızda hizbullah kavramı kafir medyanın tarafından yerleştirilmiş haşa ve kelle kötü bir kavrama olarak olabilir. Çünkü özellikle biliyorsunuz Hizbullah kavrama hakkında ehli küfür çok oyunlar yaptı, karalamaya çalıştı, kötülemeye çalıştı. Fakat Kur'an-ı Kerim'de Hizbullah kelimesi Allah'ın tarafını tutanlar olarak geçmektedir. Dikkatli olalım. Yani biz mutlaka bu taraftan olmamız lazım. Allah'ın tarafı. Çünkü bunun öteki tarafında Kur'an hizb Şeytan diyor. Başka bir tarafı yok Kur'an'a göre. Ya Hizbullah'sın ya da Hizb Şeytansın, Kendin seç. Hizbullah değilsen yani Allah'ın taraftarlarından değilsen ortada bir yolun yok. Şeytansın. Bunu da ben demiyorum. Vallahi Kur'an diyor. Ortada bir yol yok. İşte ben Hizbullah olmadan Müslüman olurum diyorsan kendini aldatırsın. Ama Allah'ı aldatamazsın. Ya Hizbullah olacaksın yani Allah'ın taraftarı olacaksın. Peki ne demek bu Hizbullah muhterem kardeşler? Buna aynı zamanda İslam alimleri Ensarullah yani Allah'ın dininin yardımcıları da demiştir Hizbullah'a. Aynı zamanda Evliyaullah Allah'ın dostları, aynı zamanda Cundullah Allah'ın ordusu diye de tarif edilmiştir. Nedir buradaki hizip? Allah'ın dinine tabi olan ona itaat eden ve zor gelen işlerden dolayı bir araya gelen insanlar demektir zor gelen işlerden dolayı Allah rızası için, Allah'ın dinini yüceltmek için bir araya gelen insanlara Kur'an-ı Kerim'de Allah Hizbullah diyor. Allah'ın taraftarları diyor. Bu önemli bir şey. Ve eğer böyle olursanız, yani Allah'ı, Peygamber'e ve müminleri dost edinirseniz Allah'ın taraftarları olursunuz ki humul galibun, Onlar başarılı olacak olan, üstün gelecek olan, galip olacak olanlar onlardır diyor Allah Celle Cellehu. Tabii ki burada başarı kavramına Doğru anlayıp anlamadığınıza bağlı bu. Başarı kavramını bugünkü dünyadaki ölçülere göre anlamaya çalışırsanız yanırsınız. Başarı kavramını Allah'ın ve Resulü'nün tarif ettiği şekilde anlarsanız o zaman başarının ne demek olduğunu anlarsınız. Bu dünyadaki tarife göre şu andaki özellikle kafir medyanın gösterdiği şekilde anlamaya çalışırsanız başarıyı o zaman şu anda Filistin'de şehit olan tüm insanlar kaybetmiş demektir. Haşa ve kella. En büyük başarıyı elde eden onlardır. Çünkü onlar şehittir elhamdülillah. Ama kaybedenler mi kim? Onlara bombayı atanlardır. Başarı kavramını eğer İslami perspektiften takip edersek bu anlam çıkıyor. Yok eğer dünyevi bir perspektiven bakmaya çalışırsak o zaman anlayamayız. O zaman bizim için Hazreti Nuh başarısız olur haşa. Der ki ya 950 sene çalışmış. Daha kendi ailesini bile İslam'a hidayet edememiş. Haşa ve kella. Hazreti Lut başarısız bir adam olur. Hazreti Yahya çok başarısız bir peygamber olur. Haşa ve kella. Peygamberin, Hazreti Yahya peygamber. Kafasını destereyle ikiye ayırdı Yahudiler. Başarısız olur. Anlayamayız, haşa. Ama Allah onlara başarılı diyor. Onlar görevini yaptı ve şehit oldular. Ve en üstün dereceyi cenneti elde ettiler diyor. Onun için başarı anlamını Doğru anlamamız lazım. Burada veli meselesinin anlaşılması açısından şu hem aktüel bağlantıda da örnek olmuş olur. Bakın geçen hafta istediğimiz 51. ayette Allah direkt olarak ey müminler Yahudileri ve Hristiyanlar dost edinmeyin demişti. Yani onları sırdaş, yoldaş, müttefik, özellikle Müslümanların aleyhinde onlarla işbirliği yapmayın demişti Allah Celle Celle ve eğer böyle yapılırsa işte bugün hakikaten çok açık örneğini Gazze'de görüyoruz. Çok açık örneğini görüyoruz. Müslümanlar tarafından satılmış bir toprak parçası. Müslüman yöneticiler tarafından satılmış, dünyevi çıkarlar için terk edilmiş bir Müslüman hatta Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bereketli topraklar diye tarif ettiği o Kudüs bölgesi. Elhamdülillah ki oradakiler meseleyi doğru anlamışlar. İki gün önce şehit edildi değil mi? Komutan Rayyan. Iki, i̇ki gün önce şehit edildi. Ne şerefli bir adam. Ne izzetli bir insan. Öyle bir kıyam yapmış ki Allah ona rahmet eylesin inşallah. Sonradan öğrendik. Şehit edildiği anda daha bilmiyorduk. Sonradan haberini verdiler. Şehit edilmeden önce, iki gün önce evini terk etmesi için tehdit ettiler. Çok acıdan da ediyorlardı. Kendisi aynı zamanda hadis otoritesidir. Profesör, doktor da aynı zamanda kendisi. Hadis uzmanıydı. Büyük bir alimdi ve mücahitti. Tehdit ettiler evini terk et diye. Verdiği cevap çok ilginç. Son anda bombalayacağız dedikleri anda altı çocuğu ve hanımı ile birlikte ailece evdeler. Bir çocuğunu da önceden göndermiş. Zaten şehit olmuş. 7 çocuğu var. Birisi şehit. altısıyla ile birlikte ve hanımı ödeler. 8 kişi. Evini terk et diyorlar. Oradaki yerel radyoyu arıyor. Diyor ki biz biraz sonra belki şeyi olacağız. Onun için şu sözlerimi kaydedin diyor. Ve Müslümanlara aktarın. Onun için bunları öğrendik elhamdülillah. Biz yerimizi terk edin diye bizi tehdit ediyorlar diyor. Ama biz yerimizi terk etmeyeceğiz diyor asla. Çünkü biz yerimizi terk edersek burada kim duracak diyor. Kıyama bak. İşte kıyam budur. Yani kıyam dediğimiz Allah'ın istediği şekilde dimdik ayakta durmak... E izzetin alel kafirin, kafirler karşısında onurlu olmak, izzetli olmak bu duruş muhterem kardeşler. Şimdi yine seküler bir bakışla affedersiniz, materyalist, dünya perest bir bakışla değerlendirdiğimizde ya bu adam ne anlayışsız bir adammış, haşa ve kella dilim bile gelmiyor demeye. Çoluğunu çocuğunu nasıl tehlikeye atmış diye düşünebilir birisi. Ama o yapılabilecek en şerefli işi yapmıştır. Biz yerimizi terk edersek Burada kim duracak diyor. Biz yerimizden bir santim ayrılmayacağız diyor. Ve şunu söyleyin Müslümanlara diyor. Ben biraz sonra belki şehit olacağım diyor. Vallahi Müslümanları Allah'a şikayet edeceğim diyor. İşte böyle onurlu ve dimdik ayakta duran bir rayyan, komutan. Sonra şehit oldu biliyorsunuz. Altı çocuğuyla birlikte şehit ettiler. Allah şehadetini kabul etsin inşallah. Ve 57. ayet-i ile dersimize devam edelim inşallah. Yine iman edenlere hitap ederek başlayan bir ayet-i kerime. Estağidübillah. Ya eyyuhel amenu. Siz ey iman edenler. Şimdi burada... 54. 51. ayette sayfanın başında gelen kendileriyle dostluğun yasaklanmış olduğu Yahudi ve Hristiyan zümresinin ötesinde bir de bu dostluğun yasaklandığı biraz daha genişletilmiş bir yasak gelecek. La tettakuzu aladinettakuzu dinakum huzun kitab min qablukum Ey iman edenler. Sizden önce kendilerine kitap verilenler o 51'de geçen Yahudi ve Hristiyanlar burada tekrar geldi. Sizden önce kendilerine kitap verilenler ve dininizi alay ve oyun konusu edilen kafirleri veli edinmeyin. Daha geniş bir yasaklama geldi burada. Yani sadece Yahudi ve Hristiyanlar değil bunun ötesinde sizin dininizi yani İslam'ı huzuvun ve la'ibâ alay ve eğlence konusu edinen hiçbir kafiri asla ve asla dost edinmeyin. Vettekullah. <gülüyor> Allah'tan korkun inkuntum mu'minin. Eğer gerçekten iman ediyorsanız. Eğer gerçekten mü'minseniz sizin dininizi saymayan, bırakın sizin dininizi kendi dinlerini ayaklar altına almış, kendi peygamberlerini öldürmüş, kendi peygamberlerine Allah demiş, ilah söylemiş, küfretmiş. Bu kafirlere artık dost edinmeyin diyor Allah Celle Hele hele sizin dininize alay alanları var ya, düşmanca tavuk sergileyenleri, şu gerici, şu yobaz, şu bu devirde, bu dönemde, bu 1500 sene önceki kanunları uygulamak isteyen, size fundamentalist, size aşırı, size bilmem ne diyen bu kafirleri dost edinmeyin diyor Allah. Yasaklıyor Allah bunlarla dostluk yapmayı, ilişki kurmayı. Bunun muhalif mefhumun muhalifi ne? Bunlara karşı buğz edin diyor Allah. Bunlardan nefret edin. Allah diyor bunu muhterem kardeşler. Biz demiyoruz, ayetleri okuyoruz. İnanın ki içinde hiçbir söz bize ayet bir cümle değil. Eğer ayetin, ma maadinin ötesinde bir şey söylüyorsam tefsirlerden size aktardığım malumat peygamberin hadisleri, müfessirlerin yaptığı açıklamalar bunları anlamamız gerekir artık. Ve dünyada olan olayları artık bu ayetlerin ışığı altında değerlendirmemiz gerekir muhterem kardeşler. Bu ayetlerin ışığı altında değerlendirmesek olayları anlayamayız. Dostumuzu ve düşmanımızı bilemeyiz. Çok açık ve net. Kim bunu yapmıyorsa o bizim düşmanımızdır. Kim hala Yahudileri, Hristiyanları ve bizim dinimizi eğlence ve oyun edinenleri dost ediniyorsa o bizim düşmanımızdır. Düşmanımız olması gerekir diyor Allah Celle Cellehu. Hala dostumuz olamaz. Ve ondan sonra 58. ayet-i kerimede onların yaptıkları bir alay için örnek veriyor şimdi. وَاِذَا وَا نَادَيْتُمْ اِلَى siz namaza çağırdığınız zaman hani işte ezan okunduğu zaman namaza çağırdığınız zaman اتخذوها هزم و onu alay ve eğlence konusu yaparlar alay ve eğlence konusu yaparlar ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ Aslında bu davranış onların akletmeyen, düşünmeyen bir toplum olmasından dolayıdır diyor Allah Celle Celle zerre kadar akılları yoktur belki dünya gözüyle akıllı gibi görünüyorlardır fakat Allah onların akletmeyen yani hakikati anlamayan inkarcı kafir tipler olduğunu söylüyor siz namaza çağırdığınızda onu eğlence ve alay konusu ederler geçmişten örnek vermek gerekirse Medine'de daha Ezan-ı Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem okunmaya başladığında Yahudiler bayağı alay ediyorlardı çok iğrenç ve aykırı sözler de söylüyorlardı ezan sesini işitince bunu nerede icat etti şimdi diyorlardı ne çirkin iğrenç bir ses diyorlardı ne çirkin sözler diyorlardı Medine'de ezan okunmaya başladığında Yahudiler. Bunun üzerine Allah bu ayeti gönderiyordu. Hatta orada Medine'de fazla değil az Hristiyan vardı. Fakat Hristiyanlardan bir tanesiyle alakalı merhum Ebu Suud tefsirinde şöyle bir e, olay aktarır. Diğer tefsirler de almış. Bir Hristiyan vardı. Ne zaman ezanı ki eşhedü anne Muhammeden Resulullah ben şahit ederim ki Muhammed Allah'ın elçisi ve peygamberidir bölümü geldiğinde bunu duyduğunda her zaman Allah yalan söyleyeni ateşte yaksın diyordu hep. Yani siz yalan söylüyorsunuz ey müminler Allah'ın peygamberi değildir şeklinde bir karşılık veriyordu durmadan. Aslında dediğiyle kendisine bir tuzak kurduğunun farkında değildi kafir. Allah yalan söyleyeni ateşte yaksın dedi dediği Allah duasını kabul etti. Bir gece evinde uyurken ailesi, efradı çoluğuyla çözüyle birlikte hizmetçisi ısıtmak için ateş parçasıyla girdiğinde elindeki o ateş tasıdığı ateş taşıdığı artık her neyse bir kıvılcım sıçradı ve gavur uykusunda geberip gitti tüm ailesi ve efradı da birlikte Allah peygamberini korur Allah müminleri korur biz görevimizi yaptığımız müddetçe onun torunları da bugün aynısını yapmıyor değil Türkiye'li Müslümanlar olarak biz daha değil 50 sene 60 sene anca daha oldu olmadı değil mi? Hatta aramızdaki yaşlı olanlar o günleri çok canlı hatırlıyorlar. Bu ezan düşmanı bu kafirin torunları çocuklar bu ezanı o kadar nefret etmişler ki ezanın cümlelerini duymaktan dahi nefret ettiklerinden dolayı Türkçeleştirmeye çalıştılar değil mi? Bulundukları her yerde ezanın çok sesli olduğunu işte çok rahatsız ettiğini vesaire vesaire mazeretlerle birlikte küfürlerini ortaya koymaya çalıştılar hala bugün çalışıyorlar ve maalesef birçok alanda başarılılar. Bunların hepsi aynı mantığın bir gerekçesidir. Küfür mantığıdır bu. Bu Yahudi ve Hristiyan mantığıdır, felsefesidir. Bunu kim yaparsa yapsın, İslam'la dinle alay edin tiplerdir. Ve Allah bunlara karşı tedbirli davranmamız gerektiğini söylüyor muhterem kardeşler. 59'a devam edelim inşallah. Estağfirullah. Kul ya ehli kitabi. De ki ey ehli kitap. Buradaki de ki, tabii ki öncelikle Hazreti Muhammed Aleyhissat Vesselam yani vahyin muhatabı peygamber ve onun ötesinde tüm sesini duyurabilen Müslümanlar Kur'an'ı okuyan herkes deyin ki ey ehli kitap yani ey Yahudiler ve ey Hristiyanlar çok önemli bir ayet-i kerime hel tenkumune minna illa an amanna billahi ve ma unzile ileyna ve ma unzile min qabl ey Yahudi ve Hristiyanlar ey kitap ehli biz yalnızca Allah'a bize indirilene yani Kur'an-ı Kerime ve daha önce indirilen Tevrat ve İncil'e inandığımızdan dolayı mı bizden hoşlanmıyorsunuz siz? Bizimle alay ediyorsunuz. Bize karşı bu kadar hakaret de bulmuyorsunuz. Ve inne ekserukum fasikun ve inne ekserukum fasikun. Oysa çoğunuz yoldan çıkmış kimselersiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Tenkimun tenkit yani ayıplamak, tenkit etmek. Çok ilginç bir ifade ayet Yani ey Yahudiler ve ey Hristiyanlar, bizim suçumuz Kur'an'a inanmak, Allah'a inanmak, size verilen kitaplara inanmak bu mu bizim suçumuz? Bundan dolayı mı bizi ayıplıyorsunuz? Bundan dolayı mı bize böyle düşmansınız? Böyle deyin diyor Allah onlara. Onlara böyle hitap edin diyor. Ve ondan sonra onlara cevabı bizim değil, Kur'an-ı Kerim bakın şu şekilde onlara cevap veriyor. Kul onlara de ki böyle düşünen, Sizinle sırf iman ettiğinizden dolayı alay eden o kafirlere de ki هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّمْ مِنْ ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ Allah katında sevap bakımından bundan daha kötü ne size haber vereyim mi de onlara. Buradaki sevap bakımından şeklinde bir kelime kullanılması yani aslında ceza bakımından bir kelime ceza bakımından daha kötü olanını bildireyim mi anlamına gelir. Fakat Allah onlarla alay etmek için sevap bakımından yani sizin mükafatınız bu ceza olacaktır diyor Allah Celle Celle'ye kafirlerle alay ediyor Allah ayeti kerimede. Yani ey Hristiyanlar ve ey Yahudiler size bu yaptığınızdan daha kötü daha şerli olanı haber vereyim mi? Men le'anehu Allah Allah'ın le'anetlediği Vgızbə ona, fakatlerin gızab etti, vajal onlarmın ilqrədət ve xanazir ve abdet tağut, aralarından maymunlar, domuzlar ve tağuta tapanlar çıkardığı kimseler, ulaikeshrur mekan ve adal loans ve issebil, işte bunlar yer yani durum bakımından daha kötü olan ve daha ziyade sapmış bulunanlardır diyor Allah Celle Carihu Mutlem kardeşler, yani ve bize açıkça soruyor. Sizin alay ettiğiniz Müslümanlar mı şimdi daha kötü? Yoksa bu ayetteki sayılan vasıflara sahip yani Allah'ın lanet ettiği Allah'ın gazabına uğramış Allah tarafından maymunlara ve domuzlara çevrilmiş bu Yahudi ve Hristiyanlar mı daha kötü diyor Allah Celle Celle Halehu? Kim daha kötü? Kim alay edilmeye daha layık? Elbette ki Allah tarafından maymunlara ve domuzlara çevrilmiş şeytanlara tapmak onlara nasip olmuş ve Allah'ın lanetine ve gazabına uğramış bu iğrenç kavimler daha kötü diyor Allah Celle ve müminlere müthiş bir teselli var ayette. Üzülme ey müminler. Onlar sizinle ahirete kadar alay edecekler. Onlar sizinle ahirete kadar iman ettiğinizden dolayı size saldıracaklar. Sizi öldürmeye çalışacaklar. Siz yeryüzüne rahmet getirmek istediğiniz için selam getirmek istediğiniz için yeryüzünü fitneye fefesada fesada boğacaklar. Fakat unutmayın siz müminsiniz ve siz Allah katında değerlisiniz. Onlar mı? Onlar Allah tarafından atalarının çevrildiği gibi maymunlara ve domuzlara çevrilmiş, şeytana tapan tiplerdir ve en kötü yerin sahibi onlardır diyor Allah. Celle Bunu bize Allah diyor. Bundan daha güzel bir teselli bundan daha güzel bir destek olmaz muhtemem kardeşler. Onun için hiç bıkmadan, usanmadan ümitsizliğe kapılmadan ki ümitsizlik asla ve asla mümin için değil kafir için geçerli bir şeydir. Yolumuza etmemiz lazım muhtemem kardeşler. Hatta merhum kurttuğu bir tefsirinde diyor ki bu ayeti kerime indiğinde müminler de artık o kadar rahat etmişlerdi ki gördüklerine diyorlardı ki sahabeden bazıları o gördüğü o Hristiyan ve Yahudi o böyle saldırgan davrananlara alay edenlere diyorlardı ki Ey ya maymunların ve domuzların kardeşleri susun artık diyorlardı. Biz de bugün aynısını diyesimiz geliyor değil mi içimizden? Ey maymunların ve domuzların kardeşleri çekin artık şu iğrenç ve kanlı elinizi Müslümanların üzerinden. Bırakın insanlar kendi istekleri gibi yaşasınlar. Bırakın insanlar kendi hür iradeleriyle seçtikleri, kendilerini yöneten Müslümanların altında yaşasınlar diyoruz ve sesimizi meleklerle birlikte onlara havale etmek üzere Rabbimize gönderiyoruz inşallah. Aslında maymunlaşma taklidi ve zilleti andırır, domuzlaşma da alçaklık ve gazabı uğrabayı andırır ve temsil eder. Bu şekilde Allah onları taklit edici olarak yani düşmanlarını taklit eden zillet ehli ve alçak olarak tarif ediyor bu ayet Ve kerimede. 61 Size geldiklerinde bu münafık Yahudi tipli, tipler ve genelde Yahudiler Derler ki biz iman ettik, iman edenleriz. Yani sizin gibi demek isterler. İlginç ifade geliyor şimdi. Ve kad dehalu bil kufri ve hum kad haracu Halbuki onlar sizin yanınıza girdiklerinde de kafirdiler, çıktıklarında da kafirdiler. Sizin yanınıza da inkarla girdiler, çıktıklarında da inkarla çıktılar. Vallahu اَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتِمُونَ Allah gizlediklerini daha iyi bilmektedir. Amenna. Onun için yani müminlere karşı belki oyunlar oynayabileceğini zanneder böyle münafık tipli Yahudiler. Çünkü hakikaten o günde olduğu gibi bugün de onlarla işbirliği yapan, Onlarla dost, onlarla dost olan Müslümanların aleyhine çalışan, onlara uşaklık yapan, onlar için oyunlar oynamaya çalışanlar, Müslümanlara kendi halkları karşısına çıktıklarında Müslümanların tarafı gibi görünüyorlar, değil mi? Acındırmaya çalışıyorlar, olan olayları kötü göstermeye çalışıyorlar. Lakin işin arka planına baktığımızda görüyoruz ki her birisi kafirlerle arka tarafta işbirliği yapıyor maddi alanda, manevi alanda, ticari alanda, askeri alanda her birisi kafirlerle işbirliği yapıyor. Öyle değil mi? Bakın Müslüman ülkelerin başındakilere, bakın Türkiye'ye, bakın Mısır'a, şu anda biraz sesini duyurabilecek bu ülkelere bakın. Bugünkü dersimde mecburum aktüelite ile gündem kurmaya. Çünkü bu ayetler tam bugünkü olayları bize anlatıyor. Öyle değil mi muhterem kardeşler? Ön tarafta çıkıp acındırmak gibi işte Gazze'de insanlık dramı yaşanıyormuş gibi şeyler söyleyip arka tarafta milyarlarca Müslümanlara saldıranların silahlarını, donatan, tesisatını ve bununla alakalı tüm işlemleri geçiren insanlar ne derece inandırıcı olabilir? Müslümanların karşısına çıktıklarında biz de inançlıymış, biz de bir gösterebilirler. Fakat Allah onların aslında inkarcılarla birlikte olduğunu çok iyi biliyor. Allah gizlediğini çok iyi biliyor diyor Allah. Hesabını Allah'a verecekler. 62. Ve görüyorsun ki onların birçoğu günah ve zulümde acele ediyorlar. Zulüm ve haram yemeği. Onlardan birçoğunun günah, düşmanlık ve haram yemede yaraştıklarını görürsün. Yaptıkları ne kadar kötü bir şeydir diyor Allah Celle Celaluhu ve devam ediyoruz 63'te. "Lâvlâ yenhâhumur rabbâniyûn vel ehbâru an Din adamları ve alimleri onları yani bu kötü bu şekilde kötü davranan günah ve düşmanlıkta yarışanları bu günah sözleri söylemekten haram yemekten men etselerdi diye men etselerdi diye diyor diyor Allah. İşledikleri fiiller ne kötüdür bunları. Bu ayet-i kerime hakikaten şiddetli bir ayet-Kerime. İbn Abbas Allahu anh diyor ki bu ayetle alakalı Kur'an'da alimleri Korkutan, kırayan bundan daha şiddetli bir ayet-i yoktur. Çünkü ayet direkt olarak alimlere hitap ediyor. Alimler, bu günah işleyenleri, bu zulüm edenleri uyarmaları gerekmez miydi diyor Allah Celle Celle Huluhu. Hakikatları söylemeleri, aktarmaları gerekmez miydi diyor Allah Celle Celle Huluhu. Bakın muhterem kardeşler, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle bir toplumun bozukluğu ve düzgünlüğü iki cümleye bağlıdır her zaman. Bir toplum bozuk mu düzgün mü? Bir toplumda barış mı var? Refah mı var? Fitne fesat mı var? Bu hep iki zümreye bağlıdır. Özellikle umara ve ulema. Umara yöneticilerdir. Bir toplumu yöneten yöneticilerdir. Ulema da alimlerdir. Bu ikisi görevini yapmadığı zaman o zaman toplum kokuşmaya başlar. O zaman toplum çözülmeye başlar. Ama yöneticiler ve alimler işini yaptıkları zaman yöneticiler bulundukları yerin mevkiinin farkında olup oradan seslerini gerektiği gibi duyurup protestolarını gerektiği gibi sergileseler ve alimler de şu anda müminleri dünyadaki Müslümanları kıyama davet etseler en azından Rayyan gibi olamazlar dahi ranyanın adımlarını takip etmeye davet etseler bakın şu anda dünyada olanlar olabiliyor mu? Vallahi olamaz. Kaç tane Müslüman var yeryüzünde? Demekten bile utanıyor insan. Kaç tane Müslüman var yeryüzünde? Bunlardan çok küçük bir bölümü yerini, yurdunu, ülkesini rahatını terk edip bir iki adım yapmış olsa şu anda dünyada olanlar olabilecek mi kardeşler? Hiçbir şey yapmalarına gerek yok. Sadece biraz oldukları yeri terk edip kendilerini gösterseler yapılması gereken her şey yapılmış olacak fakat bunu bunun yapılması için alimler ve yöneticiler seslerini duyurması gerekir. Alimler ve yöneticiler sustuğu müddetçe bu işin düzelmesi mümkün değildir muhterem kardeşler. Bakın İbn-i Mace'de Ahmet İbn-i geçen bir hadis şefti bu ayetin tefsirinde tabiri vermiş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Eğer herhangi bir topluluk içinde günah işleyenler bulunur, o toplulukta günah işleyen kimselerden daha güçlü ve engel olmaya daha muktedir kimseler olur da buna rağmen günahı işleyenlere mani olmazlarsa Allah o topluluğun hepsini azaba uğratır diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Hepsini azaba uğratır. Çünkü görevlerini yerine getirmemişlerdi. Bundan dolayı i̇bn Abbas bu ayet-i kerime alemler için çok şiddetli bir ayet-i kerimedir diyor muhterem kardeşler. Şimdi Maide Suresi 64'te inşallah dersimize devam ediyoruz. Estağfirullah. İyi dinleyin inşallah ve görün o gündür bugündür Yahudiler ne yaptı. Tam da ayetin son kısmı, tavafuk ilahi. Bugünümüzü, dünümüzü, bu haftayı çok iyi tarif eden bir bölüm. İnşallah hep beraber kulak verelim. Estağfirullah. il الْيَهُودُ Yahudiler dediler ki yedullahi mağluleh Allah'ın eli bağlıdır dediler. Sıkıdır dediler. Yahudiler böyle dediler. Devam etmeden burayı kısaca bir anlamamız için tefsirine başvurmamız gerekiyor inşallah. Mağluleh Arapça'da bağlanmış demektir. Yani sıkı sıkı ya, kelepçelenmiş bağlanmış demek Arapça'da. Aslında burada cimrilikten kinaye için kullanılıyor. Yani şunu demek istiyor Yahudiler. Allah ne kadar cimridir haşa ve kella. Eli ne kadar sıkıdır diyorlar Allah'a karşı. Arapçada çünkü Arapça bir deyime göre elleri zincirlenmiş kimse son derece cimri bir adam için kullanılır ifade olarak. Çok cimri bir adam için Araplar böyle derler. Elleri zincirlenmiş bir adam derler. Yani hiç eli cebine gitmiyor, bir şey vermiyor. Yani Arapçada bu kelime bilinen bir kelime olduğu için Allah Celle Celaluhu Yahudilerin bu iğrenç hakaretini anlaşılan bir şekilde tarif ediyor. Yahudiler bunu söylemişler. Peki niye dedi Yahudiler bunu? Yahudiler niye Allah cimridir? Haşa ve kella. Allah'ın eli çok sıkıdır dediler. Neyi kastettiler bundan? Ne demek istiyor bu iğrenç? insan kanı emen vampir siyonistler. Şu tarifler var tefsirlerde. Peygamber ve ashab bir dönemler fakir ve ihtiyaç oldukları bir sırada Medine'de diyorlardı ki Muhammed'in Allah'ı o kadar fakir ki, eli o kadar bağlı ki bak kendi peygamberini ve Müslümanları dahi kurtaramıyor diyerek alay ediyorlardı haşa ve kella madem diyorlardı siz hak din üzeresiniz, madem Allah'ın peygamberisin senin Rabbin o zaman çok cimri diyorlardı ki sizi kurtarmıyor bu fakirlikten, sefaretten ölüyorsunuz şeklinde araya diyorlardı haşa. Yine Finhas bin Azura isimli Allah'ın laneti onun üzerine olsun bir Yahudi yönetici. Zamanında bunlar çok varlıklıydı. Medine'ye Peygamber aleyhissalatü selam geldikten sonra bunlar son peygamber inkar ettikleri için, Kur'an'ı inkar ettikleri için Allah onlara bir ceza için mallarında bir azalma oldu. imtihan oldu. O zaman böyle demeye başladılar ve dediler ki Allah cimrileşti haşa ve kella. Bir başka tefsirdeki aktarılan açıklamada şöyle bir iğrenç küfürde bulunuyorlardı. Allah daha cömert olsaydı biz o zaman faiz yemezdik diyerek Allah'a iftirada bulunuyorlardı. Yani faiz almalarının gerekçesinin suçunu Allah'a veriyorlardı haşa. Faturayı Allah'a bindirmeye çalışıyorlardı haşa ve kella. O bize daha çok verseydi mal biz faiz almaya ihtiyacı duymazdık. Suç Allah'ın çünkü o cimridir diyorlardı haşa ve kella ya Rabbi. Muhterem kardeşler, kendilerini yaratan, kendilerine tarihte en çok peygamber gönderen bir Allah'a karşı bu küfürde bulunan siyonist zihniyetten ne beklersiniz siz? Allah'a böyle küfür ve harb ilen etmiş bir toplumun çocukları ne beklersiniz, ne yaparlar? Dün hutbemizi anlatıyorduk. Açın şu andaki muharref Tevrat'ı okuyun. İyaşa bölümünün 13. babında okuyun şu anda. Tevrat Musa seninize geçerse akın, açın. Orada şöyle yazar. Onların erkeklerini öldüreceksiniz. Çocuklarını kılıçtan geçireceksiniz. Kadınlarını ve namuslarını kirleteceksiniz. Bunların akidesinde ve inancında bu var. Böyle iman etmiş mükafirler. Böyle iman etmiş, böyle bir akideye sahip insanlara karşı. Siz neden bahsedebilirsiniz? Bunlar hiç insanlığa davet edilebilir mi? Bunlar bunu bir dini görev olarak kabul etmişler. Çoluğu çocuğu öldürmeyi size ne kadar kötü de gelse, daha dün değil miydi Fransa'ya gelen kendi dışişleri bakanı Yahudi kafir kadın demedi mi? Orada kesinlikle bir insan dramı diye bir şey yok. Demedi mi? Onun sözleri. Bakın, vallahi ayetlerin tefsiri bak sadece tefsirden okumamıza gerek yok. Haberlere açın. Bakın, ayetlerden haberiniz varsa tefsiri canlı bugün. Ayetlerin tefsiri bunlar işte olaylar. Ayetleri tefsir ediyorlar. İnsanlık dramı diye bir şey yok dedi orada. Bunu siz uyduruyorsunuz dedi. Yani biz bir şey yapmıyoruz diyor yani. 700 tane insan öldürmüşler. Kalın, çoluk, çocuk. Hiçbir şey yok diyorlar. Bu onların akidesinde var çünkü muhterem kardeşler. Allah'ın eli bağlıdır dediler. Ayeti devam edelim inşallah. Allah onlara cevap verdi. Gullet <gülüyor> eydihim. Hay dedikleri yüzünden elleri kahrolası ve bağlanası Yahudiler. Ve <gülüyor> lu'inu. Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Allah dedi böyle. Bima قَالُوا dediklerinden dolayı بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوتَتَان يُنْفِقُ كَيْفَ Allah'ın elleri açıktır dilediği gibi verir o o dilediği şekilde infak eder dilediğini zengin eder dilediğini fakir eder çünkü rızkı veren razzaq olan sonsuz kerem sahibi olan Allah'tır buradaki ayeti i kerimede geçen بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوتَتَان yani Allah'ın elleri açıktır çok uzun üzerinde durulmuş, çok uzun açıklar yapılmış, Allah'ın elleri acaba ne anlama gelir diye düşüncesiyle aslında hiç uzun üzerinde duracak bir olay yok aslında mesele de çok basit muhterem kardeşler, hiç kafanızı bunlar karıştırmasın çünkü biz Ali İmran suresinin başında ne öğrenmiştik muhterem kardeşler, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden bazıları muhkemdir bazıları müteşaviştir Müteşabih olanların manasını sadece Allah bilir müminler ne mi der? Hepsi Allah katından biz iman ettik derler. Onun için Allah'ın ellerinden kasıt acaba nedir? Bunu nasıl anlamamız diye sorarsanız eğer bakın özet olarak ben size şunu söyleyeyim. Ehli sünnet ve cemaat alemlerinin iki görüşü var burada. Bir tanesinde bu ayet olduğu gibi inanıp Allah'ın eli nedir? Hakikati nedir? Bunu bilmeyi Allah'a havale ederiz. Allah'u alem deriz geçeriz. O onun söylediği gibi de deriz. Biz zaten anlayamayız ki bunu. Ama ehl net Sünnet ulamasından hatta bunların arasında Seleften, İbni Abbas, Mücahit, Katadı, Dahak, buradaki maksat Allah'ın lütfu ve ihsanı çok geniştir. O lütfu ve ihsan sahibidir. Onun için o dile verir demektedir. Bakın birazdan dedik ya, ayette bu el kelimesinin kullanılması Allah tarafından insanların anlayacağı bildiği de onlara hitap etmektedir. Çünkü insanlar el dendiği zaman burada, eli sıkı dendiği zaman cimri eli genişlendiği zaman cömert ve ihsanı geniş olduğunu anladıklarından dolayı Allah böyle hitap etmiştir. Onun için burada müfessirler bu ayeti kerimeyle yani cisim olarak el ayak mahlukata ait bir şey haşa Allah için tasavvur ve düşünülemediği için burada kimananın Nimet kuvvet, mülk anlamında olduğunu söylemişlerdir. Yani Allah'ın nimeti Allah'ın kuvveti, Allah'ın ihsanı geniştir ve sonsuzdur. O dilediğine verir. Devam ediyoruz inşallah. Vallahi yezidenn le kesiren minhum ma unzile ileyke min rabbike ve kufran. Çok ilginç. Yemin olsun ki and olsun ki buradaki lam yemin içindir. Sana Rabbinden indirilen onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü artırır. Bu şimdi Kur'an-ı Kerim'de böyle bir formda bu şekilde ayetler çok geçiyor. Yani Allah'ın indirdiği ayetler kafirlerin azgınlığını ve küfrünü artırır. İki insan oturtturuyorsunuz. İkisine de aynı ayeti okuyorsunuz. Bir tanesi ayetin etkisinden dolayı hüngür hüngür ağrıyor. Allah korkusu onu sarıyor. Kalbi titremeye başlıyor. Ötekisinin içerisinde küfür duyguları kabarıyor. Niye? Çünkü bir tanesinin kalbini, kalbi yumuşamış. Allah'ın zikriyle Allah'ın ayetlerini Kalbini Allah'ın ayetlerine bir üst haline getirmiş. Allah'ın ayetleri oraya geldiğinde tam nur şeklinde yayılıyor. Bir tanesi de yapmış olduğu amelleri yüzünden, küfründen, zulmünden, isyanından dolayı kalbi o kadar katalaşmış bir hale gelmiş ki artık ayetler etki göstermiyor artık. Mesela bu. Bakın bunu örnek olarak belki şöyle bir şey söylenebilir: Çok leziz bir sofra hazırlarsınız, çok güzel yemekler koyarsınız. Bu yemekleri sağlıklı, siyhatlı bir insan gördüğünde, ve onları yediğinde çok memnun olur Afiyetli bir şekilde Mutlu bir şekilde sofranın başından kalkar Fakat hasta birisini Midesinden Vesaire artık tıp alanına girmeyelim Çok hastalıklı birisi Bu sofranın başına oturup bu yemeklerden Yerse, yerse eğer Birkaç dakika daha geçmeden Mutlaka tekrar ya bu yemekleri çıkarma için Ya da çok ağrılardan dolayı Sizin tırardan dolayı ayrılıp kalkması gerekecektir Aynı sofradan yediler Aynı yemekleri yediler fakat bir tanesinin kalbi hasta olmadığı için ayetler onda etki gösterdi. Bu kafirlerin kalpleri hasta olduğu için niye hasta? Çünkü küfürlerinden, isyanlarından, günahlarından dolayı kalpleri hastalanmış. Bunlarda da hiçbir etki göstermedi. Bilakız küfürlerini artırdı diyor Allah Celle Celle. وَاَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ بَالْبَغْضَاءِ اِلَى يَوْمُ الْقِيَامَةِ Aralarında kıyamete kadar sürecek düşmanlık ve kin soktuk. Kimin arasına? Kimin arasına? Yahudilerin arasına, Yahudilerin ve Hristiyanların arasına diyor Allah, kıyamete kadar sürecek bir düşmanlık ve kin soktuk diyor Allah Celle Celaluhu. Ve şimdi iyi dinleyin ayetim bu bölümü muhterem kardeşler. Kullema evqaduna ran lil harbi etfaeha Allah. Ne zaman ki onlar Yahudiler veya Hristiyanlar veya ona benzer kafirler ne zaman ki onlar savaş için bir ateş yakmışlarsa Fitneyi uyandırmışlarsa, müminlere saldırmışlarsa etfe al. Etfehallah. Allah onların o ateşini söndürmüştür. Ya Rabbi onların bugün yaktığı ateşi de söndür ya Rabbi. Çünkü Allah Kur'an-ı de bunu vaat ediyor muhterem kardeşler. Allah, Allah söndürmüştür. Aslında buradaki itfa Arapçada yerinde bir iz kalmayacak şekilde söndürmek demek, silmek demek. O şekilde söndürmüştür. Tarihe baktığımızda bunu görüyoruz. Daha ne yapmışlar? Oyesa, aun fil ardifesada, bunlar hep yeryüzünde bozgunculuk yapmak üzere koşmuşlardır. Wallahu la yuhbul muftidin, Allah ise bozguncuları sevmez. İşte bu Kur'an'ın hak olduğuna dair. Bu Kur'an'ın mucizesine dair. Şu bulunduğumuz günde, Vallahi bu bir mucize değil muhterem kardeşler. Oyesa, aun fil diyor Allah Celle Celaluhu. Yeryüzünde onların becerisi sadece bozgunculuk ve fesat için koşmaktır. İnsanların kanını akıtmak. insanların huzurunu bozmak. Çoluğu çocuğu öldürmek. Yeryüzündeki düzeni bozmaktır diyor Allah. Onun için koşarlar. Allah diyor bunu ve bunun canlı tefsirini bugün yaşadığımız dünyada maalesef görüyoruz. Fakat Allah onların ateşini her zaman söndürmüştür. Tarihe baktığımızda muhterem kardeşler tarih boyunca bunlar ya hep kendi aralarında savaşmışlardır ya da hep Müslümanlara saldırmışlardır. Ya da bunu başaramadılarsa fitne fesat sokarak Müslümanları birbirine karşı savaştırmaya çalışmışlardır. Ama tarih boyunca Allah Celle Celle Yahudiler ne zaman muhalefet ettiyse, peygamberlere karşı gelip Allah'ın kitabına karşı geldilerse Allah bir zamanlar bunların üzerine bahtun nasr, nasrı gönderdi. Bunları kırıp geçirdi, öldürdü. Yine fesat çıkardılar. Allah bu sefer onların üzerinden Romalı Petrus'u gönderdi. O da bunları kırıp geçirdi. Binlercesini, yüz binlercesini katletti. Yine fesat çıkardılar. Aşırı gittiler. Allah'ın ayetlerini inkar ettiler bu sefer Allah bunların üzerine Müslümanları gönderdi onlarla derslerini verdi işin ilginç tarafı şu ki her ne zaman fesat çıkardılarsa Allah da onları cezalandırdıysa tarihe bakın muhterem kardeşler hep merhameti tekrar baştan katletmeye çalıştıkları Müslümanlardan buldular her zaman öyle oldu çünkü müminler başkadır çünkü müminler bu ayette bu surede işlemiştik dünyada ölen bir kişiyi bütün dünya ölmüş gibi hissederler biz onlar gibi olamayız hiçbir zaman muhterem kardeşler biz Allah'ın mümin kullarıyız. Biz yeryüzünde ölmüş bir insanı bütün dünya öldürülmüş gibi hissederiz. Yeryüzünde kurtarılmış herhangi bir canı, Müslüman veya gayrimüslim fark etmez, bütün yeryüzünün kurtarılması gibi biliriz ve böyle inanırız. Onun için her zaman tarihte merhameti yeni Müslümanlardan bulmuşlardı. Ama bunu unuttular, çok tez unuttular. Hayberine onu tez unuttu bunlar. Hayberi unutmamaları lazım ama Hayberi unuttular. Hayber yine gelecek bunların başına inşallah. Hayber'de peygamberin ve ashabının zaferini yaşadıktan sonra Hayber'in o büyük ekinlerini Hayber çok büyük bir Yahudi kalesiydi Medine civarında. Çok önemli ve en kuvvetli kaleleriydi. Orası düştükten sonra, müminler orayı fethettikten sonra oraların arazilerinin işletilmesi için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara tekrar görev vermişti. Hatta kendileri dahi kendilerini geri Alamadılar şu sözü söylemekten. <gülüyor> Vallahi bu adalet yüzünden yeryüzü ve gökyüzü ayakta kalmaktadır dediler. Sen hakikaten bir peygambersin demek istediler fakat iman etmediler yine. Sen ne biçim bir insansın. Biz sana düşmanlık yapmışız. Sen daha gelmişsin yeni bizim kalemizi fethetmişsin. Tekrar kalkıp arazilerimizi yönetme işini bize vermesin dediler. O adaleti görüyorlardı ve bugün de hala biliyorlar. Bugün hala Hazreti Ömer'in Filistin'i nasıl fethettiğini, bunlardan hiçbirisinin burnundan bir damla kan akıtmadığını biliyorlar. Hristiyanların Filistin'e nasıl girdiğini biliyorlar. Sokaklarda ayaklara kadar kan akıttığını biliyorlar. Fakat bugün Hıristiyanlarla kendileri işbirliği içerisinde müminlerin aleyhinde çalışıyorlar. Niye mi? Çünkü ayetler diyor. Onların inançlarında bu küfür var muhterem kardeşler. Anlamanız için tekrar tekrar söylüyorum. Sonra doğru gelelim inşallah dersimizi bitirelim. 65. ayet kerime. <gülüyor> Ama eğer ehli kitap, yani bu Yahudiler, bakın rahim olan Allah ne merhametli. Bu Yahudiler ve Hristiyanlar ehli kitap, eğer iman etselerdi, kötülüklerden sakınsalardı, her halde biz onların geçmişteki kötülüklerini örter ve onları nimeti bol cennetlere sokardık diyor Allah Celle Canuhu bu merhamet kapısını da açık bırakıyor. Hala bugün için bunlar için de aynısı geçerli. Şimdi bunlara ne engel ki bunu yapmamak için? Bırakın bu zulmü. Bırakın bu iğrençliği, bırakın bu fesadı. Gelin Allah'a inanın. Gelin kendi peygamberlerinizin getirdiği ilkeler doğrultusunda yaşayın. Zulmetmeyin, kan dökmeyin desek, tövbe edin desek dinlemeyecekler. 66. ayet-i kerime inşallah. "Ve lev ennehum aqamu't-teurate vel-inciila ve ileyhim min rabbihim" لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ min تَحْتِ اَرْجُولِهِمْ minhum اُمَّتُمْ مُقْتَصِدَةً ve مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ Bu son ayetimiz olsun inşallah bugün. 66. ayet-i kerime. Malini verelim inşallah. Eğer onlar, yani Yahudiler ve Hristiyanlar Tevratı, İncil'i ve Rablerinden onlara indirileni, Kur'an-ı Kerim'i doğru dürüst uygulasalardı, ona göre yaşasalardı, onun doğrultusunda yaşasalardı şüphesiz hem üstlerinden hem de ayaklarının altından yani yer altı ve yer üstü servetlerini istifade ettirir ve onları refah içinde yaşattırırdık diyor Allah Celle Celle Onlardan aşırılığa kaçmayan iktisatlı bir topluluk vardır. Fakat çoğunun yaptıkları ne kötüdür buyuruyor Allah Celle Celle Maide suresinin 66. ayet-i kardeşler. Ve burada çok önemli bir sünneti öğreniyoruz. Bir sünnetullahı öğreniyoruz. Sünnetullah dediğimizde Allah'ın bir adesini öğreniyoruz. Neymiş bu Allah'ın adeti muhterem kardeşler? Allah'ın adeti her zaman bu şekilde işler. Eğer Allah'ın gönderdiği vahiy doğrultusunda yaşarsa insanlar, Allah da vaat ediyor ki onlara yeryüzünden, yani yerüstü ve yeraltı kaynaklarını açarız. Onlar bolluk içerisinde, refah içerisinde yaşarlar. Rahat ederler dünyada diyor Allah Celle Cellehu. Bugün müminler için işte bu ilke aynen geçerlidir. Bugün müminler Kur'an'a sırt çevirdikleri için. Bugün müminleri yönetenler Kur'an'a, müminlere Allah'a ve peygamberine sırt çevirdikleri için, kafirlerle işbirliğine girdikleri için ve bugün müminler maalesef Yahudilere karşı duydukları kini kendi üstlerindeki Yahudi uçaklarına Yahudi işbirlikçilerine karşı göstermedikleri için Allah da onlara yeryüzündeki yer üstü ve yeraltı kaynaklarını çekmiştir ve bir imtihan gereği şu anda bu sıkıntıları Müslümanlar yaşamaktadır. Çünkü Allah'ın sünneti hep bu şekilde işlemektedir. Ama eğer kitabın gereğinde gereği yerine getirilir ve yaşanırsa o zaman otomatikman demek ki bütün meseleler çözülecek. Bunu Allah vaat ediyor muhterem kardeşler. Onların içerisinde dengeli bir iktisatlı muktasi de kafamızı karıştırmasın. Bu şu demektir. Ehli kitaptan iman edenler vardı biliyorsunuz Abdullah bin Selam bin Necaşi gibi adamlar vardı. Fakat buradaki şu anlamada gelmektedir aynı zamanda bununla birlikte iman etmediği halde yani Müslüman olmadığı halde vicdan sahibi vicdanını yitirmemiş. Yani düşman değil. Düşmanlık yapmayan alay etmeyen, eziyet etmeyen ve tarafsız davrananlar da vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Bugün de var hala. Bugün de var hala muhterem kardeşler. İsrail'de de var, Amerika'da da var İngiltere'de de var, Avrupa'da da var. Yani ben gayrimüslimleri diyorum. Bakın dünya çapındaki protestolara, gösterilere, mesela Gazze ile ilgili olaylarda birçok gayrimüslimde vicdanını kaybetmemiş, bu zulmü asla kabul etmeyen birçok insanlar var. Sokaklara çıkıp yürüyen, bu iğrenç bir zulümdür, bunun durdurulması gereken insanlar var, diyen insanlar var. İşte Allah diyor ki onların içerisinde böyle bir azınlık vardır. Fakat çoğusu kötü yolu tutmuşlardır ve yaptıklarıyla kötüdür diyor Allah Celle Celaluhu. Çoğunluk için bu geçerlidir. Buradaki muktasede kelimesini bu şekilde anlarsak iyi olur inşallah tefsirler bu şekilde açıklamıştır. Burada duralım inşallah 66. ayet kelimeyle son verelim bugünkü dersimize. 67. ayetten itibaren Rabbim ömür verirse, izin verirse inşallah önümüzdeki haftada Maide suresine dersimize devam ederiz inşallah muhterem kardeşler.